Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Hendek Savaşı'nın ilk aşamasıydı. Hicaz bölgesinin yenilmez savaşçısı Amir bin Hüth, Hazreti Ali Efendimiz'le karşı karşıya geliyordu. Ali Efendimiz Haydar-ı Kerrar'dı, şah Merdan'dı. Zülfikar'ın sahibiydi. O tam bir yiğitti, kahramandı. Yenilmez denilen iri cüsseli o büyük savaşçıyı, Amr'ı deviriyor ve müminler Hendek Savaşı'nın bu ilk zamanlarında büyük bir moral kazanıyorlardı. Müşrikler ise ikinci bir darbe alıyorlardı. İkinci kez sükutu hayale uğruyorlardı. Dev bir orduyla gelmişlerdi ama... Hendek'le karşılaşınca tam bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Sanki ilk ve büyük darbeyi yemişlerdi. Sonra yenilmez sanılan Amur, işte yerde upuzun cansız bir şekilde yatıyordu. Müşrikler bir moral bozgunu yaşıyorlardı. Kulakları Yahudilerden gelecek habere dönüktü. Medine'nin içinden Beni Kureyze bir şey yapar ve İslam ordusu, bir zaafa uğrar diye bir umutla bekliyorlardı. Beni Kureyze Yehudileri Medine'nin bağrında neler yapacaklardı? Hakikaten müminlere arkadan uğrabilecekler miydi? Hendek harbinde ümmetin burcuna bir sahabi kadın çıkıyordu. Fedakarlığıyla, cesaretiyle, basiretiyle, kararlı tavrıyla ümmetin gönül burcunda Kıyamet sabahına kadar dalgalanacaktı Hazreti Safiye radıyallahu Anh'a Peygamber Efendimizin halasıydı Abdülmuttalib'in kızıydı Şehitlerin seyidi, şehitlerin sancaktarı Hazret Hamza Efendimizin kız kardeşiydi Hazreti Zübeyir bin Avvamın annesiydi Peygamber Efendimiz Eli silah tutanı ordusuna almıştı 10 binlik ordunun karşısında durabilmek için 15 yaşındaki gencecik fidanları da ordusuna almıştı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kadın ve çocukları Fari denilen küçük bir kaleye toplamıştı. Onları halası Hazreti Safiye radıyallahu anha'ya amanet etmişti. Sorumluluk Hazreti Safiye hatundaydı. Yahudi Beni Kureyza kabilesi Müslümanlarla olan ahdini bozmuştu. Müslümanların en kritik günlerinde, en amansız günlerinde hainlik ediyorlardı. Mekke müşrik ordusunun Farih Kalesi'ne ulaşmaları mümkün değildi. Önce Hendey'e geçmeleri gerekiyordu. Sonra İslam ordularınaşması gerekiyordu. Bu olası değildi, bu mümkün değildi. Haliyle bu iş Beni Kurayza'ya düşüyordu. Şayet Beni Kureyza Müslümanların kadınları ve çocuklarına bir darbe vurursa Müslümanlar cephede bir paniğe kapılırlardı. Bir çözülme, bir bozguna uğramaya mahkum olabilirlerdi. Yahudilerin bir endişesi vardı, bir kaygısı vardı. Acaba Fari Kalesi'nde küçük de olsa Müslüman bir birlik var mıydı? Varsa işleri çok zor olabilirdi. Ama yoksa İşleri bilakis kolay olabilirdi Bu düşünceyle kalenin yakınlarına kadar gelmişlerdi Beni Kureyza'dan birbirlik olarak Kalenin yakınlarına gelmişlerdi Kalenin içindekiler Olup bitenlerden haberleri yoktu Kalenin verdiği güven içerisinde Gecenin sesliliği içerisinde Huzurla uyuyorlardı Ama biri vardı O uyumuyordu Kalenin Dışarıya gözlemleme yerinden her dem gözlem halindeydi Bu kahraman Hazreti Safiye radıyallahu anh'a idi Yahudilerin kaleye yaklaştıklarını görmüştü O sadece yapması gerekenleri düşünüyordu Belinde sadece bir hançeri vardı Başörtüsüyle yüzünü de kapatıyordu Kadın olduğu anlaşılmasındı Yiğit bir savaşçı sansınlardı diye Sadece gözler açıktaydı Elbisesini de belden yukarıya bağlıyordu Çok rahat hareket etmek için böyle yapıyordu Kalenin gözlem yerinden bir Yahudinin kaleye yaklaştığını görmüştü Kalenin merdivenlerinden süratle iniyordu Belindeki hançerle ancak yakın dövüş olursa bir şey yapabilirdi Bunu doğru bulmuyordu Eline kırılmaz uzun bir çadır direği alıyordu Kalenin kapısını hafifçe açıyordu Kendisini gizliyordu Pür dikkat kapıdan içeri girecek olanı kolluyordu Yahudi silahşör kapıya yaklaştığında Kapının hafif açık olduğunu görünce seviniyordu Kapıyı açmak için zorlanmayacaktı Kapıyı biraz itiyor ve içeriye giriyordu Hz. Safiya Hatun onu görmüştü Ama Yahudi onu göremiyordu Safiye Hatun bütün gücüyle çadır direğini Yahudi'nin başına vuruyor, Yahudi olduğu gibi yere yıkılıyordu. Hemen belindeki hanceri çıkartıyor, adamın kellesini bedeninden ayırıyor, süratle kaleye çıkıyor ve Yahudi'nin kellesini Yahudi birliğinin bulunduğu yere fırlatıyordu. Yahudi birlik, arkadaşlarının başını görünce dehşete düşüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaleye bir birlik görevlendirdiğini düşünmekten kendini alamıyorlardı. Yahudilerin hayalleri yıkılıyordu. Cesaretlerini kaybediyorlardı. Kaleye girmelerinin mümkün olamayacağını düşünüyorlardı. Gecenin karanlığında kaleyi bırakıp giriyorlardı. Artık Yahudilerin bir şey yapmaları mümkün gözükmüyordu. Artık kaleyi işten fethetmek olası değildi. Kalede bir kahraman vardı. Kalede bir kartal vardı. Kadınların, çocukların sorumluluklarını üstlenmiş bir korkusuz vardı. O, Hazret Hamza'dan işaretler taşıyan Hazreti Safiye Hatun'du. O bir ilke imza atıyordu. O bir ilki gerçekleştiriyordu. O İslam'da ilk müşrik öldüren mümin kadın olarak ümmetin gönül burcunda dalgalanıyordu. Ümmet, Hazreti Safiye radıyallahu anhâ hatunu daima hatırlayacaktı. Ümmet onu daima hayranlıkla yad edecekti. Ümmet onu özlemle, hasretle hatırlayacaktı. Ümmet hayatının en kritik günlerinde onun hayatından cesaretler devşirecekti. Ümmet hiçbir zaman zilleti, onursuzluğu onların izinde yürüdüğü sürece kabullenmeyecekti. Mekke müşrik ordusu bir şey yapamıyordu. deyi geçemiyordu. En büyük savaşçısı Amr bin Hüd hayatının en büyük yenilgisini alıyor ve bunu hayatıyla ödüyordu. Umutlarını Yahudilere bağlıyorlardı. Onlardan gelecek haberi dört gözle bekliyorlardı. Ama onlardan da bir haber gelmiyor ve artık gelmesi de mümkün değildi. Yahudilerin kalbine bir korku düşmüştü. Hazreti Safiye Hatun, Yahudilerin kalbine bir korku düşürmüştü. Bu korku onları çözüyor, çaresizde mahkum ediyordu. Mekke Müşrik Ordusu, bir yol bulmak istiyordu, bir çıkış yapmak istiyordu Ama gelişmeler onları olumsuz olarak etkiliyordu Onların bu denli ordusu bunca emekleri bir şey yapmalıydı Zira böyle bir orduyu bir daha oluşturmaları mümkün değildi Ama şartlar giderek aleyhlerine dönüyordu Yiyecekleri azalıyordu Rüzgarlar zaman zaman şiddetleniyor ve çadırlarını söküyordu Müslümanlar hendeyi çok güzel koruyor ve müşrikler hendeyi geçemiyordu. Geceleri çok soğuktu. Onları çok etkiliyordu. Fırtına çıktığında tam bir kum fırtınası oluşuyor ve gözlerini açamaz hale geliyorlardı. Müminler de yorgun düşmüşlerdi. Günlerdir biraz olsun bir uyku uyuyamamışlardı. Her an nereden geleceği belli olmayan tehlikelere karşı daima uyanık haldeydiler. Gösterilecek en ufak bir ihmal büyük acılara neden olabilirdi. Soğuk onları da çok etkiliyordu. Gecenin şiddetli soğuğu iliklerine kadar işliyor, dirençlerini kırıyordu. Münafıklarsa ciddi bir tehlikeydi. Münafıklar kadın ve çocuklarını kaleye getirmemişlerdi. Kendi evlerinde bırakmışlardı. Ne zaman ne yapacakları belli olmazdı. Münafıklar bir bahane arayış içindeydiler. Münafıkların çoğu Resulullah'a geliyor, evlerinin tehlikede olabileceğini söylüyor ve izin istiyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz izin veriyor ama onların çoğu gidince geri dönmüyordu. Evlerini bahan ediyor ve savaştan kaçıyorlardı. Aksap suresinin 13. ayetinde Münafıklardan bir grup Ey Yesripliler Artık cephede düşman önünde durmanız mümkün değil Haydi dön, demişlerdi İçlerinden bir kısmı da Evlerimiz saldırıya açık diyerek Peygamberden izin istiyorlardı Oysa evleri tehlikede değildi Onların istediği ancak kaçmaktı buyruluyordu. Müminler bütün bu ablukanın içindeydiler Dev bir ordu karşısındaydılar. Yahudiler arkadan vurmaya kararlıydı. Bir de münafıklar vardı. Münafıklar asla güven vermezlerdi. Onlar da her an bir tehlike oluşturabilirlerdi. Son derece kritik bir durum vardı. İki tarafta tedirginlik içindeydi. Müminler içten ve dıştan kuşatma altındaydılar. müşriklerse en büyük orduya sahip olmalarına rağmen bir şey yapamıyorlardı. Daha çok soğuk savaş sürüyordu. Hangi tarafın kalplerinde bir çözülme olursa o taraf kaybedecekti. Asıl olan gönüllerdeki dirençti. Sabredenler, direnenler kazanacaktı. Müminlerse direnmekte çelikler gibiydiler. Sabretmek, sığınmaktı, dayanmaktı. Rahman Rahim'e dayanmaktı sığınmaktı. Allah'a dayananlardan daha güçlü kim olabilirdi? Ayette Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyordu. Bu arada bir olay oluyordu. Müşrik ordusu Medine'deki Yahudilerden yiyecek temin etmek için bir ekip göndermişlerdi. Ekip yiyecekleri deveye yüklemişler, hurmalıkların arasından yürüyorlardı. Bu kervan Kuba köyünün meydanına çıkınca Kubalılar görüyor ve saldırıyorlardı. Müslümanlarla kıyasiye bir çatışma çıkıyordu Çıkan bu çatışmada Müslümanlar galip geliyordu Kubalılar ele geçirdikleri bu ganimetleri Allah'ın Resulüne getiriyorlardı Bu durum İslam ordusunda büyük bir sevince neden oluyordu Hem cesaretleri artıyordu hem de belli ölçüde yiyeceğe kavuşuyorlardı Aynı durum Mekke Müşrik ordusunda morallerin daha bir bozulmasına neden oluyordu aslında müminler yokluğa, açlığa daha bir dayanıklıydılar. Onların hayatında dünden bugüne nice yokluklar ve açlıklar olmuştu. Neredeyse onlar buna alışmıştı ama müşrikler bu denli açlığa, yokluğa dayanamıyorlardı. Giderek çözülüyorlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.